Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Torba mahallesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yaklaşık 10 hektarlık ormanın yandığı bölgede iki yangın helikopteri ve uçağı söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında bir orman işçisi dumandan etkilenirken bir orman işçisi ise yangına müdahale ederken yaralandı. Dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi ise tedavisinin ardından yangına müdahaleye devam etti. Milliyette yer alan habere göre yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından inceleyen Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek Merdan yangının kasıtlı olabileceğini söyleyerek tüm ekiplerimiz yangını söndürmek için müdahalelerine hızla devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı dedi. Yangına hava araçlarının yanı sıra 8 arazöz, 1 dozer, 50 orman işçisi Ve 3 itfaiye ekibi müdahale etti. 2 saat süren yangın kontrolünün ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'ın Doğu Makedonya, Batı Trakya Eyalet Başkanlığı Kalite ve Bitki Sağlığı denetçileri, Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen 164 ton limonu geri çevirme kararı aldı. Azınlıkça nokta nette yer alan habere göre geçtiğimiz Haziran ayında, Kipi sınır kapısındaki bitki sağlığı merkezinde denetim gerçekleştirilen yetkililer, Türkiye'den gelen 8 kamyon dolusu limonu geri çevirdi. Edinilen bilgilere göre bu kamyonlardaki limonlardan alınan nuğunelerin incelenmesi sonrası limonlarda yürürlükteki ulusal ve Avrupa Birliği yasalarına göre yasak ve sağlık açısından tehlikeli sayılan bitki koruyucu madde bulundu. Limit değerlerin üzerinde zehir kalıntısı içeren ve gümrükten geri dönen bu limonların akıbeti ise belli değil. Daha önceden zaman zaman gümrüklerden meyve ve sebze kalıntı içerdikleri için geri dönüşler olmuştu. Onlarla ilgili de Tarım Bakanlığı tarafından kamuoyu ne yazık ki bilgilendirilmedi. Konu hakkında bilgi edinmek için Dünya Gazetesi'nde tarım üzerinde yazılar yazan Ali Ekber Yıldırım'ın Yunanistan'ın iade ettiği limonlara dair bir bilgisi bulunmadığını söyledi kendisi ancak bu tür Geri çevirmelerin sıklıkla yaşanabildiğini belirtiyor kendisi ve şöyle devam etmiş ürünler değişebilir limon kuru üzüm veya domates veya başka bir tarım ürünü olabilir her ürün için her ülkenin kalıntı değer analizi oranı da farklılık gösterir ürün geri çevrildiğinde bu ürün ya iç piyasaya gönderilir ya kalıntı değeri daha yüksek olan başka bir ülkeye ihraç edilir ya da durum onu gerektiriyorsa imha edilir şeklinde konuştu bunun tarım piyasasında doğal olduğunu belirten Yıldırım Yunanistan'ın limit değeri diyelim ki yüzde bir ve geri çevirdi Yüzde 4 olduğunu varsaydığımız Bulgaristan'a ya da bir başka ülkeye ihraç edebiliriz dedi. Herkesin vatandaşını anlaşılan ne kadar zehirlenmesine müsaade ettiği o ülkenin kimyasal ilaç lobisinin başarısına veya demokrasilerin ne kadar iyi ve bilime dayalı işlediğine bağlı biraz gibi görünüyor. Tokyo Elektrik Enerji Şirketi yani TEPCO. Pokemon Go'nun tasarımcısı Niantic'ten Pokemon karakterlerinin nükleer santral bölgelerinden ve riskli bölge ilan edilen alanlardan kaldırılmasını talep etti. Tepco, Japonya'da 2011 yılında yaşanan deprem ve tsunami felaketi sonrasında zarar gören Fukushima Daiichi ve Kashiwazaki kariwa nükleer santral tesisleri ve radyoaktif madde bulunan alanlarda en az bir tane Pokemon karakteri tespit ettiklerini açıkladı. Pokemon Go'nun tasarımcısı Niantic'ten Pokemon karakterlerinin bu alanlardan kaldırılması talebinde bulundu. Şirket Pokemon karakterlerini yakalamaya çalışan oyuncuların kendilerini tehlikeye atmasından korktuklarını ve bu alanların Pokemon oyuncuları için girilmez bölge olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Niantic kendilerinin de bu sorunu tespit etmesi durumunda oyunun o kısımlarında değişiklik yapılacağını söyledi. Japon demiryolu şirketleri de benzer şekilde Niantic'ten oyun karakterlerinin istasyon peronlarından veya tren raylarından kaldırılmasını istemişti. Amerika'nın Ohio eyaletinde üç gencin nükleer santral bölgesine girmesinden sonra, Japonya Nükleer Güvenlik Komisyonu ülkede enerji üreten şirketleri güvenlik önlemleri arttırmaları konusunda uyarmıştı. Ayrıca TEPCO, çalışanlarının iş yerinde Pokemon oynamasını yasakladı. Fukushima valisi Masao Uchibori, İnsanların Pokémon yakalamak için nükleer tesislerin bulunduğu bölgelere girmelerinin ve özellikle Fukushima nükleer santralinde 2011'de yaşanan felaketten sonra radyasyon dolu riskli belirlenen alanlarda bulunmalarının tehlikeli olduğunu söyledi. Uçibor hükümetin bu tehlikeye dikkat çekmek için neler yapması gerektiğini değerlendireceğini söyledi. Nagasaki şehri yetkilileri şimdiden 1945 yılında atom bombası atılan şehirde, Hayatını kaybedenlerin anıtlarının bulunduğu Nagasaki Barış Parkı'ndan Pokémon karakterlerinin kaldırılmasını talep etti. İlginç bir şekilde Pokémon Go oyunu tasarlandığı ülke olan Japonya'ya oyun ilk kez Avustralya'da piyasaya sürüldükten ancak haftalar sonra gelmişti. Fakat anlaşılan büyük bir tepki topluyor yarattığı tehlikelerden dolayı da özellikle radyasyon faciasının yaşandığı bir bölgede.